Sir Arthur Conan Doyle Bükük Dudaklı Adam Chelle Connes, Seslendiren Akın Altan St. George İlahiyat Koleji'nin müdürü ve doktor olan Elias Whitney'in kardeşi İsa Whitney, ileri derecede afyon bağımlısıydı. Kolejdeyken de Quincy'nin kitabını okumuş ve kendi de aynı şeyleri yaşamak için tütününe afyon tentürü katarak bu alışkanlığa başlamıştı. Birçoklarında olduğu gibi o da bırakmanın başlamaktan daha zor olduğunu görmüş ama ne çare, uzun yıllar ilacın kölesi, arkadaşları ve akrabalarının utanç ve üzüntü kaynağı olmuştu. Sarı solgun yüzü, sarkık dudakları ve küçülmüş göz bebekleriyle bir sandalyeye yığılmış olan bu soylu adamın enkazı hala gözlerimin önünde. Bir gece, 89 yılının haziran ayında. İnsanın esnemiye ve saate bakmaya başladığı vakitlerde kapım çalındı. Oturduğum yerde doğruldum. Karım, elindeki örgüyü bırakıp hayal kırıklığını yansıtan bir ifadeyle ''Bir hastan olmalı.'' dedi. ''Dışarı çıkman gerekecek.'' Kendi kendime söylendim. Çünkü zaten yorucu bir gün geçirmiştim. Dış kapının açıldığını, aşağıda aceleyle bir şeylerin konuşulduğunu ve döşeme üstündeki hızlı ayak seslerini duyduk. Kapımız açıldı ve içeri koyu renk elbiseli, siyah tüllü bir bayan girdi. ''Böyle geç bir vakitte geldiğim için özür dilerim.'' diye başladı ama kontrolünü yitirerek ileri fırladı. Kollarını karımın boynuna doladı ve başını omzuna koyarak ağlamaya başladı. ''Ah, başım öyle bir dertte ki.'' diye bağırdı. ''Yardıma ihtiyacım var.'' ''Hay Allah.'' dedi karım, kadının peçesini kaldırarak. Kate Whitney'ymiş. Beni ne kadar korkuttun Kate. İçeri girdiğinde kim olduğunu anlamamıştım. Ne yapacağımı bilemediğimden doğruca size geldim. Her zaman böyle olurdu zaten. Derdi olan doğrudan karıma koşardı. Buraya gelmen ne güzel. Şimdi biraz şarap ve su iç. Sonra da rahatça oturarak her şeyi anlat. İstersen James'i yatmaya gönderebilirim. Ah Hayır, hayır. Doktorun tavsiyesine ve yardımına ihtiyacım var. Mesele İsa ile ilgili. İki gündür eve gelmedi. Onun için çok endişeleniyorum. Kocasının sorunlarıyla ilgili bir doktor olarak bana, eski bir okul arkadaşı olarak da karıma ilk kez açılmıyordu. Onu elimizden geldiğince yatıştırmaya ve rahatlatmaya çalıştık. Kocasının nerede olduğunu biliyor muydu? Onu geri getirmemiz mümkün müydü? Görünüşe göre mümkünmüş. Son zamanlarda şehrin doğusundaki bir Afyon tekkesine dadanmış olduğuna dair kesin bilgiler edinmişmiş. Kriz zamanları şimdiye kadar bir günden fazla sürmezmiş ve akşam olunca harap bir halde eve dönermiş. Oysa şimdi 48 saat olmuştu. Kesin Rıhtım'ın oralardaki çöplüklerde yatmış o zehri içiyordu. Onu yukarısı Vandam sokağındaki Altın Barda bulabileceğimize emindi. Kendisinin elinden ne gelirdi ki? Genç ve mahcup bir kadın olarak öyle bir yere girip Kocasını o haydutların elinden kurtaramazdı ki. İnsanlar ne derdi sonra? Mesele buydu ve tek bir çözümü vardı. Ona, oraya kadar eşlik edemez miydim? Ya da daha iyisi, hanımefendinin gelmesine gerek var mıydı? Nihayetinde ben, İsa tıbbi danışmanıydım ve üzerinde en azından bu kadar bir etkim olması gerekirdi. Yalnız başıma gidersem daha iyi olurdu. Eğer verdiği adreste ise, hocasının 2 saate kalmaz bir arabayla eve göndereceğime söz verdim ve böylece 10 dakikayı içinde rahat koltuğumdan ve sıcak evimden çıkmış garip bir görev için doğuya doğru gitmekteydim. Karşıma daha ne gariplikler çıkacağını bilemezdim tabii. Ama maceramın ilk aşamasında bir zorlukla karşılaşmadım. Yukarı Swanndam Soka, nehrin kuzeyini Londra Köprüsü'nün doğusuna bağlayan rıhtımların arkasındaki pis sokaklardan biriydi. Aradığım yer iki bina arasında merdivenlerle inilen mağara gibi karanlık bir mahzendi. Arabacıya beklemesini söyleyerek, yıllardır üzerinden geçen sarhoş ayakların etkisiyle çürümüş merdivenlerden aşağı indim ve kapının üstüne yerleştirilmiş bir yağ lambasının ışığıyla kolu bulup açtım. Yatakları göçmen gemilerinin koğuşları gibi yerleştirilmiş, havası yoğun afyon dumanıyla ağırlaşmış, uzun basık bir odada buldum kendimi. Garip şekillerde yatmış insanlar, karanlığın içinden zorlukla seçiliyordu. Omuzlar bükülmüş, dizler kıvrılmış, kapalar arkaya atılmış, öylece yatıyorlardı. Sağda solda birkaç çift parlayan göz, dönmüş, yeni gelen yabancıya bakıyordu. Karanlık gölgelerin arasından, metal pipolarda yanan zehrin parlayıp sönmesiyle oluşan küçük, kızıl ışık çemberleri görülüyordu ara sıra. Bazıları kendi kendine söyleniyor, bazıları küçük gruplar halinde garip, kısık ve monoton bir sesle sohbet ediyordu. Konuşma esnasında bazıları heyecanla sesini yükseltiyor, sonra yine sessizliğe gömülüyor ama sonuçta herkes yanındakini dinlemeden kendi düşüncelerini gebeliyordu. Odanın ucundaki kömür mangalının yanında, dirsekleri dizlerinde, çenesi iki elinin arasında, üç ayaklı tahta bir iskemlenin üzerine oturmuş ateşe bakan, zayıf, uzun boylu, yaşlı bir adam vardı. İçeri girdiğimde soluk benizli, malayalı bir görevli, elinde bir pipo ve bir miktar afyonla yanıma geldi ve bir yatak gösterdi. Teşekkür ederim, fazla kalmayacağım, dedim. Arkadaşım Bay İsa Bitni ile konuşmak için geldim. Sağ tarafında bir hareketlenme oldu ve karanlığın arkasından bana bakan solgun, zayıf ve perişan haldeki Whitney'yi gördüm. ''Aman tanrım, Watson bu.'' dedi. Acınacak bir haldeydi. Bütün vücudu titriyordu. ''Baksana Watson, saat kaç?'' ''On bire geliyor.'' ''Günlerden ne?'' ''On dokuz Haziran Cuma.'' ''Vay canına.'' ''Ben çarşamba sanıyordum.'' Çarşamba değil mi? Beni korkutmaya çalışıyorsun değil mi? Yüzü kollarının arasına gömüldü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sana cuma olduğunu söyledim. Karın iki gündür seni bekliyor. Kendinden utanmalısın. Zaten utanıyorum. Ama yanlışım var Wattsın. Çünkü sadece birkaç saattir buradayım. Kaç tane olduğunu unuttum. Ama en fazla üç dört pipo içmişimdir. Ama senin ne eve geleceğim? Zavallık küçük eğitimimi korkutmak istemem. Bana yardım et. Arabayla mı geldin? Evet. Dışarıda bir tane bekliyor. O zaman geleyim. Ama borcum ne kadar acaba? Borcum ne kadarmış Öğren Vatsın? Şu an perişan diyim. Elimden hiçbir şey gelmez. İlacın kötü, sersemletici dumanını çekmemek için nefesimi tutarak uyuyanların arasından geçtim ve yerin sahibine bakımlığa başladım. Mangalın başındaki uzun boylu adamın yanından geçerken birinin ceketimi çektiğini hissettim. Kısık bir ses yanından geç ve sonra arkana dönüp bana bak'' dedi. Sözlerin net bir şekilde duymuştum. Ses ancak dibimde oturan yaşlı adamdan gelmiş olabilirdi. Ama o deminki gibi dalgınlıkla oturuyordu. Çok zayıf ve yaşlıydı. Dizlerinin arasındaki afyon piposu sanki az önce elinden düşmüş gibi duruyordu. İki adım ilerleyerek arkama baktım. Şaşkınlıktan bağırmamak için kendimi zor tuttum. Adam sadece benim görebileceğim bir şekilde dönmüş bana bakıyordu. Sırtı diklenmiş, kırışıkları gitmiş, gözleri eski parlaklığına kavuşmuştu. Orada ateşin başında oturan ve şaşkınlığıma gülen, Sherlock Holmes'ten başkası değildi. Hafifçe yaklaşmamı işaret etti ve yine eski yaşlı haline geri döndü. Holmes diye fısıldadım. Burada ne işin var? Mümkün olduğu kadar kısık sesle konuş diye cevap verdi. Kulaklarım iyi duyar. Şu sarhoş arkadaşından kurtulursan seninle biraz konuşmak isterim. Dışarıda bir araba bekliyor. O zaman arkadaşını eve gönder. Ona sonuna kadar güvenebilirsin. Çünkü şu an hiçbir şey yapabilecek durumda değil. Ayrıca karına benimle birlikte olduğuna dair bir not gönderirsen iyi olur. Dışarıda beklersen beş dakikaya kalmaz gelirim. Sherlock Holmes'un isteklerini reddetmek çok zordu. Çünkü her zaman sakin bir hakimiyet havasıyla açıkça belirtirdi düşüncelerini. Whitney'i arabaya yerleştirdikten sonra yapılacak başka bir şey kalmadığını düşündüm. Artık dostumun garip maceralarından birine katılmaya hazırdım. Birkaç dakikada notu yazmış, Whitney'in borcunu ödemiş, arabaya yerleştirmeye başlamıştım. Biraz sonra elden ayaktan düşmüş ihtiyar bir figür çıktı içeriden ve Sherlock Holmes'le sokakta yürümeye başladık. Bir süre sırtı bükük, topallıya topallıya yürüdü. Sonra çevresini kolaçan etti, sırtını doğrulttu ve içten bir kahkaha patlattı. ''Watson!'' dedi. ''Herhalde...'' Kokain çekme ve diğer zaaflarıma afyon içmeyi de eklediğimi düşünüyorsundur. Seni orada gördüğüme gerçekten şaşırdım. Ya benim seni orada bulmam? Bir arkadaşımı arıyordum. Ben de bir düşmanımı. Bir düşman mı? Evet, ezeli düşmanlarımdan birini. Daha doğrusu doğal avlarımdan birini. Kısacası batsın, çok farklı bir araştırmanın içindeyim ve hep yaptığım gibi... ''Bir ipucu bulabilmek için bu sarhoşların ağzını aramaya geldim. Eğer beni tanısalardı hayatım büyük tehlikeye girerdi. Orayı daha önce de kullandım. Geri işleten alçak laskar beni tanıyor ve benden intikam alacağına dair and içmişti. Binanın arkasından pol rıhtımına çıkan gizli kapının dili olsaydı da aysız gecelerde yaşanan garip hikayeleri bir anlatsaydı.'' ''Ne? Cinayet mi demek istiyorsun?'' ''Evet, cinayet.'' O deliye girip de öldürülen her zavallığı için bin sterlin alsaydık zengin olmuştuk. Orası nehir kıyısındaki en acımasız cinayet tuzağıdır ve korkarım Neville St. de bir daha hiç çıkmamak üzere oraya girdi. Ama bekle, tuzağımızı buralarda bir yerde kurmuştuk. İşaret parmaklarını dişlerinin arasına alarak tiz bir ıslık sesi çıkardı. Bu işarete uzaktan bir cevap geldi ve az sonra tekerlek gıcırtıları ve atların sesleri duyuldu. E ee Watson?'' dedi Holmes, atlı araba karanlığı yaran sarı farlarıyla açıklığa çıktığında. ''Benimle geliyorsun değil mi? Eğer yardımım dokunacaksa. Güvenilir bir dost, her zaman işe yarar. Bir hikaye yazarı daha da çok. The Cedars'taki odamda fazladan bir yatak var.'' ''The Cedars mı?'' ''Evet, orası Bay St. Clair'in evi. Soruşturmayı yürüttüğüm sürece orada kalacağım.'' ''Bu yer tam olarak nerede?'' ''Kentte.'' Li yakınlarında. Önümüzde yedi millik bir yol var. Fakat daha hiçbir şey bilmiyorum.'' ''Elbette bilmiyorsun. Biraz sonra öğrenirsin. Arabaya bin.'' ''Tamam John. Artık sana ihtiyacımız kalmadı. Al sana yarım altın. Yarın saat on bir civarı gel. Görüşürüz.'' Atları hafifçe başladı ve beraberce karanlık ve ıssız sokaklara daldık. Gittikçe genişleyen yol, altında pis nehrin uyuşuk uyuşuk aktığı geniş bir köprüye açılıyordu. İlerideki monoton kiremit yığınının sessizliği, bir polisin ağır ve düzenli ayak sesleri veya çevreden geçen birkaç sarhoşun şarkılarıyla arada sırada bozuluyordu. Gökte bir bulut kümesi yavaşça sürükleniyor ve sağda solda bulutların arasından bir iki yıldız göz kırpıyordu. Holmes, arabayı kapası göğsünde derin düşüncelere dalmış bir halde sessizce sürerken, ben de yanında oturmuş güçlerini zorladığı belli olan bu yeni araştırmanın ayrıntılarını merak ediyordum. Ama düşüncelerinin akışını bozmamak için solmaya çekiniyordum. Birkaç mil daha gittikten sonra şehrin arka mahallelerinin sınırına gelmiştik ki Holmes şöyle bir silkelenip omuzlarını düzeltti ve piposunu yaktı. ''Sessiz kalma konusunda müthişsin Watson.'' dedi. ''Bu senin ne kadar değerli bir dost olduğunu gösteriyor. Aslında konuşacak birilerinin olması benim için çok önemli. Çünkü şu anki düşüncelerim hiç de iç açıcı değil.'' Bu gece kapıda karşılaştığımızda küçük bayana ne diyeceğimi düşünüyorum. Unutma ki ben henüz bu meseleyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Sana Lee'ye gidene kadar anlatabilirim. Çok basit görünmesine rağmen henüz bir ilerleme kaydedemedim. İp çok ama ben uçlarını bulamadım. Şimdi sana bakaya açıkça ve kısaca anlatayım. Belki de sen benim göremediğim bir kıvılcım görürsün. Devam et. Birkaç yıl önce. Kesin olarak söylersek 1884 mayısında adı Neville Sinclair olan ve çok parası olduğu anlaşılan bir beyefendi gelmişliği. Büyük bir villa alıp güzelce döşemiş ve zevk ve sefa içinde yaşamaya başlamış. Zamanla çevrede dostlar edinmiş ve 1887'de yerel bir bira imalatçısının kızıyla evlenmiş ve iki çocukları olmuş. Bir işi yokmuş ama birkaç şirketle bağlantıları olduğundan sabahları düzenli olarak şehre iner ve akşamları Kanon sokağından 514 treniyle geri dönermiş. Bay Sankler şimdi 37 yaşında. Ilımlı bir kişiliğe sahip olan iyi bir koca, sevgi dolu bir baba ve onu tanıyan herkesin sevdiği bir insan. Öğrendiğimize göre Capital Counties Bankası'nda 220 sterlin kredisi ve buna karşılık 88 sterlin borcu varmış. O yüzden parayı dert edecek biri olduğunu sanmıyorum. Geçen pazartesi Bay Neville St. Clair şehre her zamankinden daha erken gitmiş ve giderken iki önemli işi olduğunu ve eve döndüğünde küçük oğluna bir kutu oyuncak kiremit götüreceğini söylemiş. Yine aynı gün karısı o çıktıktan hemen sonra beklediği bir paketin haberden nakliye şirketine geldiğini bildiren bir telgraf almış. Eğer Londra'yı iyi tanıyorsan bu şirketin bürosunun bu gece karşılaştığımız yukarı Svendam sokağının kuzeyinde Fresno sokağında olduğunu bilirsin. Bayan Sinclair Clair öğle yemeğini yemiş, şehre gitmiş, biraz alışveriş yapmış, şirketin bürosuna giderek paketini almış ve 4.35 sularında Svendam sokağından geçerek istasyona doğru yola koyulmuş. Buraya kadar tamam mı? Her şey çok açık. Hatırlıyorsan, pazartesi günü hava aşırı sıcaktı. Bayan Sinclair. Yavaş yavaş yürüyerek bir araba bakınımaya başlamış çünkü bulunduğu semt hiç hoşuna gitmemiş. Swandom sokağından aşağı yürürken birden bir bağırış duymuş ve kocasının bir binanın ikinci katından ona işaret ettiğini görüp şaşkınlıktan dona kalmış. Açık pencereden kocasının son derece sıkıntılı yüzünü belirgin bir şekilde görebiliyormuş. Adam karısını çılgınca el sallarken aniden arkadan birileri onu çekmiş gibi gözden kaybolmuş. Keskin gözleri sayesinde bir şey kadının dikkatini çekmiş. Adamın üzerinde sabah evden çıkarken giymiş olanına benzer koyu renkli bir ceketi olmasına rağmen yakalığı da kravatı da yokmuş. Kadın ters giden bir şeyler olduğunu düşünerek dış merdivenlerden aşağı koşmuş. Çünkü söz konusu ev bu gece karşılaştığımız afyon tekkesiydi ve ön odayı geçip ilk kata çıkan merdivenlere yönelmiş. Ama sana bahsettiğim alçak laskar merdivenlerin dibinde onu durdurmuş. Yanındaki bir Danimarkalıyla ile birlikte tutup sokağa etmişler kadını. Aklını başından alan şüphe ve korkularla sokaktan aşağı koşmuş ve şansına yolda birkaç polisle karşılaşmış. Bir müfettiş ve iki polis eşliğinde ev sahibinin bütün itirazlarına rağmen Bay St. Clair'in en son gördüğü odaya çıkmışlar. Ama adam orada değilmiş. Aslında o katta orayı kendine mesken edinmiş sakat bir dilenciden başkası yokmuş. O belaskar, odada başka kimsenin bulunmadığına yemin etmişler. Müfettiş Tam bayan St. Clair'in yanıldığını düşünmeye başlamış ki, kadın bir çığlık atarak masanın üzerindeki küçük bir kutuya atılmış ve kapağını kopararak açmış. İçinden çocukların oyuncak kiremitleri düşmüş. Adamın eve getireceğini söylediği oyuncaklardanmış. Bu olayın üzerine bir de dilencinin kararsızlığı eklenince, müfettiş meselenin ciddi olduğunu fark etmiş. Odalar dikkatle incelenmiş ve bütün delillerin korkunç bir cinayete işaret ettiğine karar vermişler. Oturma odası olarak döşenmiş olan ve sokağa bakan oda, rıhtımlardan birine bakan küçük bir yatak odasına açılıyormuş. Rıhtımla yatak odasının penceresi arasında gelgit yükseldikçe suyla dolan dar bir bölge varmış. Yatak odası penceresi oldukça genişmiş ve alttan açılıyormuş. İnceleme sonucu pervazda ve odanın ahşap semeğinin de kan izine rastlanmış. Bay Neville St. Clair'in bütün elbiseleri oturma odasındaki perdenin arkasına tıkılmış bir halde bulunmuş. Ceketi hariç, Çizmeleri, çorapları, şapkası ve saati hepsi oradaymış. Elbiselerin üzerinde hiçbir şiddet izine rastlanmamış. Ama Bay Neville St. Clair'dan eser yokmuş. Başka çıkış yolu olmadığı için pencereden çıkıp aradaki bölgeden yüzerek kaçmış olabileceğini düşünmüşler. Şimdi gel gelelim şu asalaklara. Onlar da meseleye dahil olmuşlar tabii. Laskar'ın ne kadar kötü bir sabıkası olduğu biliniyormuş. Ama Bayan St. Clair'in ifadesine göre, Kocasını pencerede gördükten birkaç saniye sonra merdivenlerin dibinde duruyor olduğundan bu suça yataklık etmekten fazlasını yapmış olamaz. Adamın savunması son derece cahilceymiş ve üstelik kiracısı H. ne neyle meşgul olduğunu bilmediğini ve beyefendinin elbiselerini ilk kez gördüğünü söylemiş. Laskar'la ilgili olanlar bu kadar. Şimdi de Afyon Tekkesi'nin ikinci katında kalan ve büyük ihtimalle Neville St. Clair'i dünya üzerinde gören son kişi olan o sakata gelelim. Adı... Bon Şehirde çok dolaşan herkes onun o çirkin yüzünü tanır. Aslında profesyonel bir dilencidir. Ama polis kanunlarından yırtmak için kibrit satıcısıymış gibi görünür. Buradan pek uzakta olmayan Threat Needle sokağının sol tarafında sen de fark etmişsindir duvarda küçük bir boşluk vardır. İşte bu yaratığın yeri orasıdır. Her gün orada kucağında kibritleriyle bağdaş kurup oturur. O kadar zaballı bir görünümü vardır ki gelen geçen önündeki deri şapkaya sadakalarını bırakır. Ne iş yaptığını merak ettiğim için onu birkaç kez izledim. Kısa sürede elde ettiği hasılatı duysan şaşarsın. O kadar farklı bir dış görüntüsü var ki hiç kimse onu görmeden geçemez. Portakal rengi saçlar, solgun bir yüz, üst dudağına kadar inen iğrenç bir yara izi, bir buldok çenesi ve saçlarının rengiyle tam bir kontrast oluşturan delici, koyu renk bir çift göz. Bütün bunlar onu diğer dilencilerden ayırmaya yeter. Artık o pis evin kiracısı ve aradığımız adamı en son gören kişinin o olduğunu biliyoruz. Ama adam sakatmış dedim. Tek kolla genç bir adama ne yapabilir ki? Sadece bir bacağı toparlıyor diğer açılardan güçlü ve sağlıklı bir adam. Tıbbi tecrübenle sen de bilirsin ki Watson bir organdaki zayıflık çoğu zaman diğerlerinin daha güçlü olmasına yol açar. ''Lütfen hikayene devam et.'' Bayan Sinclair, Clair, penceredeki kanı görünce bayılmış ve polis, araştırmaları sırasında artık bir işe yaramayacağını düşünerek onu evine götürmüş. Müfettiş Bartın, evi dikkatlice incelemiş ama meseleye ışık tutacak bir şey bulamamış. Yapılan tek hata, bunu hemen o anda tutuklamamalarıydı. Çünkü bu 5-10 dakikalık süreçte Laskar'la konuşmuş olabilir. Neyse... Bir süre sonra bu hatayı telafi edip onu yakalayıp üstünü aramışlar ama aleyhine bir delil bulamamışlar. Gerçi gömleğin sağ kolunda bir kan izi bulmuşlar ama o sağ parmağındaki yara izini göstererek durumu açıklamaya çalışmış. Ayrıca kısa bir süre önce pencereye gittiğinde o kan lekelerini görmediğini ve bütün lekelerin kesinlikle aynı kaynaktan geldiğini sandığını da eklemiş. Bay Neville St. daha önce görmediğine... Ve odasındaki elbiselerin en az polisi şaşırttığı kadar kendisini de şaşırttığına yemin etmiş. Bayan St. Clair'in kocasını pencerede gördüğünü ifade ettiği hatırlatıldığında ise kadının ya delirmiş ya da hayal görüyor olduğunu söylemiş. Şiddetle karşı koymasına rağmen karakola götürülmüş. Müfettiş ise dalgalar çekilince taze ipuçlarına rastlamak umuduyla orada kalmış. Ama dalgalar çekilince çamur yığınının arasında buldukları ne yazık ki... Nelson St. kendisi değil ceketi olmuş. Peki ceplerinde ne bulmuşlar dersin? Tahmin edemiyorum. Tahmin edemezdin zaten. Ceketin cepleri bozuk paralarla doluymuş. 421 peni ve 270 yarım peni. Ceketin dalgalarla sürüklememesinin sebebi de bu olmalı. Ama vücut söz konusu olunca işler değişiyor. Ağır ceket batarken... İçindeki vücudun nehre sürüklendiği tahmin ediliyor. Ama anladığım kadarıyla diğer elbiseler odadaymış. Üstünde sadece bir ceket olabilir mi? Hayır bayım ama her şeye şüpheyle yaklaşmak lazım. Farz et ki bu Boone denen adam Neville St. Clair'i pencereden itti. Onu gören birinin olması imkansız olduğuna göre geriye ne kalıyordu? Tabii ki diğer elbiselerden kurtulmak. Tam ceketi tutup atacakken batmayıp yüzüceği aklına gelmiş olabilir. Ama fazla zamanı kalmamıştır çünkü aşağıda kadının yarattığı gürültüyü ardından da polisin geldiğini duymuştur. Kaybedecek bir saniye bile yoktur. Dilencilikten elde ettiği hasılatı sakladığı yere koşarak ceketin ceplerini bu bozuk paralarla doldurur ve sonra pencereden atlar. Aşağıdaki gürültüyü duymasa diğer elbiselere de aynısını yapacaktır ama sadece pencereyi kapatmakla yetinir. Olabilir. Daha iyisini bulana kadar bu varsayımı kullanacağız. Söylediğim gibi. ''Bunu tutuklayıp karakola götürmüşler ama aleyhinde bir şeyler bulamazlar. Yıllardır dilencilik yaptığı biliniyor ama hiçbir suça karışmamış. Tam burada ortaya cevaplanması gereken bazı sorular çıkıyor. Neville St. o afyon tekkesinde ne işi vardı? Orada başına ne geldi? Şimdi nerede? Hüvbu'nun bu işte parmağı var mı? Şimdiye kadar ilk bakışta basit görünüp bu kadar zor olan bir vaka görmediğimi itiraf etmeliyim.'' Sherlock Holmes bu olaylar zincirini anlatırken, Arabamız şehrin dış mahallelerinden çıkıp kırsal bölgelere girmişti bile. Hikaye bittiğinde, bazı pencerelerinden hala ışık sızan iki köyün arasından geçiyorduk. ''Lee'nin dış mahallelerindeyiz.'' dedi yol arkadaşım. Bu kısa yolculuğumuz boyunca Middle Secks'ten başlayıp Surrey'den geçerek sonunda kente ulaştık. Ağaçların arasındaki şu ışıkları görüyor musun? Orası The Cedars ve lambanın yanında oturan kadın... Atların ayak seslerini duymuş olmalı. Ama araştırmayı neden Baker Sokağı'nda yürütmüyorsun? Çünkü orada yapılmayı bekleyen birçok araştırma var. Bayan Sinclair kullanmam için iki oda verdi ve eminim senin gibi bir arkadaş ve meslektaşım olduğunu görünce de sevinecektir. Kocasıyla ilgili yeni haberlerim olmadıkça onunla karşılaşmaktan nefret ediyorum Watson. İşte geldik. Büyük bir villanın önünde durduk. Bir kahya gelerek arabayı götürdü. Ben de Holmes'un arkasında, çakı yoldan eve doğru yürümeye başladım. Yaklaştığımızda kapı açıldı ve önümüzde, boynuna ve bileklerine pembe şifonlar dikilmiş, muslim bir elbise giymiş, sarışın, kısa boylu bir kadın belirdi. Bir eli kapıda diğeri hafifçe havaya kaldırılmış, vücudu biraz öne eğilmiş, meraklı gözlerle bize bakıyordu. "E" diye atıldı. ''Neler oldu?'' Sonra iki kişi olduğumuzu görünce önce sevindiyse de dostumun kafasını sallayıp omuzlarını silktiğini görünce umutsuzca iç çekti. Haberler iyi değil mi? Hayır. Kötü haber var mı peki? Hayır. Buna da şükür. Ama lütfen kapıda durmayın. Yorgun olmalısınız. Sizin için uzun bir gündü. Bu dostum Dr. Watson. Birkaç bakağım bana çok büyük yardımı dokunmuştur. Şans eseri onunla karşılaştık. Ve onu da bu araştırmaya dahil ettim. ''Sizinle tanıştığıma sevindim.'' dedi elimi samimiyetle sıkarak. ''Bir eksiğimiz olursa mazur görün. Her şey o kadar ani oldu ki.'' ''Sevgili bayan.'' dedim. ''Eski bir asker olarak bu tip sorunları önemsemem. Eğer size ya da buradaki dostuma bir yardımım dokunabilirse çok mutlu olacağım.'' ''Şimdi Bay Şerlekojms.'' dedi. Masası akşam yemeğiyle bezenmiş yemek odasına girdiğimizde. Size birkaç soru sormak istiyorum ama lütfen bana dürüstçe cevap verin. Tabii ki hanımefendi. Duygularımı dert etmeyin. İsteri krizine girecek ya da bayılacak değilim. Gerçek fikrinizi duymak istiyorum. Ne konuda? Her şeyden önce ne hayatta olduğuna inanıyor musunuz? Sherlock Holmes'in bu soruya canı sıkılmış gibiydi. Lütfen. ''Hemen şimdi dürüstçe cevap verin.'' diye tekrar etti kadın. Merakla bakarak, ''O halde doğrusunu söylemek gerekirse inanmıyorum.'' ''Öldüğünü mü düşünüyorsunuz?'' ''Evet.'' ''Öldürüldü mü peki?'' ''Böyle söylemedim ama belki.'' ''Peki hangi gün öldü?'' ''Pazartesi.'' ''Peki o zaman Bay Holmes, sizce nasıl oldu da bugün ondan bir mektup geldi?'' ''Şalak Holmes.'' Elektrik çarpmış gibi sandalyesinden fırladı. ''Ne?'' diye kükredi. ''Evet, bugün.'' Kadın elinde tuttuğu bir kağıt parçasını sallayarak gülümsedi. ''Bakabilir miyim?'' ''Elbette.'' Mektubu heyecanla kadının elinden kaptı ve masada açarak lambanın yardımıyla dikkatlice inceledi. Ben de oturduğum yerden kalkmış omzunun üzerinden bakıyordum. Kalın bir zarfın içindeydi. Üstünde bugünün tarihi damgalanmış bir greavesand pulu vardı. Kaba bir yazı, diye mırıldandı Holmes. Herhalde bu, kocanızın el yazısı değil bayan. Değil, ama mektuptaki yazı onun. Anladığım kadarıyla, mektubu postalayan kişi adresi araştırmak zorunda kalmış. Nasıl yani? Gördüğünüz gibi, isim kendiliğinden kurulmaya bırakılmış. Onun için simsiyah. Gerisi, grimsi bir renkte. Ki, bu da kurutma kağıdı kullanıldığını gösterir. Eğer... Hepsi yazıldıktan sonra kurutulmuş olsaydı, yukarıdaki gibi koyu siyah bir renk olmazdı. Adam ismi yazmış ve adresi yazmadan önce bir süre beklemiş. Bu da adresi bilmediğini gösterir. Ufak bir ayrıntı ama ufak ayrıntılar her zaman en önemlileridir. Şimdi mektuba bakalım. Ha? İçinde başka şeyler de varmış. Evet, bir yüzük vardı. Mühür yüzüğü. Peki bu yazının ona ait olduğuna emin misiniz? El yazılarından biri. Biri mi? Aceleyle yazarken kullandığı el yazısı. Her zamanki yazısına pek benzemez. Ama bu yazısını da iyi tanırım. Sevgilim, sakın korkma. Her şey yoluna girecek. Ortada, düzeltmesi biraz zaman alacak büyük bir hata var. Sabret. Neville. Kurşun kalemle bir kitabın boş sayfalarından birine yazılmış. Su izi yok. Kirli elli bir adam tarafından, Gravecentten gönderilmiş. Ha. Kapağı da yanılmıyorsam tütün çiğneyen biri tarafından yapıştırılmış. Ve siz bunun kocanızın yazısı olduğuna kesinlikle eminsiniz değil mi bayan? Evet bunları Neville yazmış ve bugün Gravesend'den postalanmış. Tehlikenin bittiğini sanmayın ama bulutlar dağılıyor bayan Sinclair. Ama en azından hayatta Bay Holmes değil mi? Tabii eğer ortada bizim yanlış hize sapmamızı isteyen bir sahtekarlık yoksa... En azından yüzük bir şey ispat etmez. Ondan alınmış olabilir. Hayır, hayır. Bu yazı kesinlikle onun yazısı. Pekala. Ama pazartesi yazılıp bugün postalanmış olabilir. Bakın bu mümkün. Eğer öyleyse aradaki zamanda çok şey olmuş olabilir. Beni umutsuzluğa sürüklemeyin, Bay Holmes. Her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Aramızda öyle bir yakınlık vardır ki başına kötü bir şey gelse hissederdim. Geçenlerde yatak odasında elini kesmişti de ben yemek odasından bir şeyler olduğunu hissedip yukarı koşmuştum. Böyle hemsiz bir şeyi bile hissediyorsam öldüğünü anlamaz mıydım sanıyorsunuz? Birçok defa bir kadının sezgilerinin analitik bir akılcının çıkardığı sonuçlardan daha gerçekçi olduğuna şahit oldum. Ve bu mektupla hislerinizin kuvvetlenmesi doğaldır. Peki ama kocanız hayattaysa neden geri dönmüyor? Bilemiyorum. Akıl almaz bir şey bu. Ve pazartesi günü neden size haber vermeden kayboldu? Bilmiyorum. Onu Svendam sokağında görünce çok şaşırmıştınız değil mi? Hem de çok. Pencere açık mıydı? Evet. O zaman size seslenmiş olabilir. Olabilir. Ama anladığım kadarıyla belli belirsiz bir çığlığını duydunuz. Evet. Bir imdat çağrısı mı sandınız? Evet. El salladı. Ama şaşırdığı için de çığlık atmış olabilir. Beklenmedik bir anda sizi görmesi, öyle el sallamasına neden olmuş olabilir. Bu mümkün. Aşağı çekildiğini mi düşündünüz? Aniden yok oldu. Arkaya sıçramış da olabilir. Odada başkalarını da gördünüz mü? Hayır, ama o korkunç adam orada olduğunu itiraf etmişti ve de laskar merdivenlerin dibindeydi. Çok doğru. Kocanızın üstünde her zamanki giysileri mi vardı? Evet ama yakalığı veya kravatı yoktu. Çıplak boğazını net bir şekilde gördüm. Size daha önceden Svandum sokağından bahsetmiş miydi? Hayır. Afyon kullanma belirtisi gösteriyor muydu? Asla. Teşekkür ederim Bayan Sinclair. Bunlar kesinlikle emin olmak istediğim temel noktalardı. Şimdi akşam yemeğimizi yiyip odamıza çekileceğiz. Çünkü yarın zor bir gün olacak.'' Rahat ve geniş, çift yataklı bir odaydı. Ben hemen yatağa girdim. Çünkü bu maceralı gece beni yormuştu. Oysa Sherlock Holmes aklına takılan bir problem olduğunda günlerce hatta haftalarca hiç dinlenmeden dayanabilirdi. Sonunda çözene veya verilerin yetersiz olduğuna kanaat getirene kadar verileri kafasında evirir, çevirir, yeniden düzenler ve her açıdan tekrar tekrar ele alırdı. Bütün gece oturacağını anlamıştım. Paltosunu ve ceketini çıkardı. Mavi renkli, geniş bir sabahlık giydi ve odada dolaşarak yataktaki yastıkları ve kanepeyle koltuğun mindallerini topladı. Bunlarla kendine bir çeşit şark köşesi hazırladı ve üstüne bağdaş kurarak oturdu. Lambanın loş ışığında, ağzındaki piposundan mavi dumanlar savurarak gözlerini tavana dikmiş, sessiz ve hareketsiz oturduğunu görebiliyordum. Ben uykuya daldığımda, o hala oturuyordu ve sabah... Ani bir sıçrayışla kalkıp da güneşin çoktan doğmuş olduğunu fark ettiğimde hala aynı şekilde oturduğunu gördüm. Piposu hala ağzında, duman hala yükselmekteydi. O da yoğun bir şekilde tütün kokuyordu ve gece gördüğüm tütün yığını bitmişti. ''Uyandın mı Watson?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Bir sabah yolculuğuna hazır mısın?'' ''Kesinlikle.'' ''O zaman giyin, henüz kimse kalkmadı ama kahyanın nerede uyuduğunu biliyorum.'' Ona gidip arabamızı hazırlatabiliriz. Bunları söyledikten sonra kendi kendine kıkırdadı. Gözleri parlıyordu. Bir gece önceki ağırbaşlı düşünürden eser yoktu. Giyinirken saatime baktım. Kimsenin kalkmamış olması normaldi. Saat dördü yirmi beş geçiyordu. Holmes, arabanın hazır olduğunu haber vermeye geldiğinde yeni giyinmiştim. ''Küçük bir teorimi test etmek istiyorum.'' dedi, çizmelerini ayağına geçirirken. ''Watson, sanırım...'' Şu anda karşında Avrupa'nın en büyük aptallarından biri duruyor. Beni Sharing asalar atsalar yeridir ama galiba artık meselenin anahtarını buldum. Neredeymiş peki? diye sordum gülümseyerek. Banyoda! diye cevap verdi. Evet, şaka yapmıyorum! diye devam etti. Benim inanmaz tavrımı görünce. Az önce oradaydım. Onu çıkardım ve bavulun içine koydum. Hadi dostum, bakalım kilide uyacak mı? Mümkün olduğu kadar sessizce aşağı indik ve parlak sabah güneşine çıktık. Yoldaki arabamızın başında yarı giyini halde kahya duruyordu. İkimiz de arabanın içine atladık ve Londra yolunu tuttuk. Arkasındaki sebzelerle şehre giden birkaç yük arabasının dışında yolun her iki yanındaki villalar sessiz ve cansız duruyordu. ''Bazı açılardan ilginç bir vaka oldu.'' dedi Holmes, atları kırbaçlayarak. ''İtiraf etmeliyim ki bir köstebek kadar körmüşüm ama...'' ''Zararın neresinden dönülse kârdır?'' Surrey'den geçerken erken kalkanlar uykulu suratlarla pencerelerinden yeni yeni bakmaya başlamıştı. Vodurlu köprü yolundan nehri geçerek Wellington Sokağı'na, oradan da Boğ Sokağı'ndaki karakola gittik. Sherlock Holmes polisler arasında iyi tanınan biriydi ve kapıda iki memur onu selamladı. Biri atları tutarken diğeri bize içeri kadar repakat etti. ''Bugün kim görevli?'' Diye sordu Holmes. Müfettiş Brett Street Bayım. Ah, Brett Street. Nasılsın? Başında tepeli şapkası ve düğmeli ceketiyle uzun boylu, iri yapılı bir memur çıka gelmişti. Seninle özel olarak konuşmak istediğim bir şeyler var. Elbette Bay Holmes. Odama gelin. Masanın üstündeki büyük rafları ve duvara asılı telefonuyla tam bir büroydu. Müfettiş masasına oturdu. Sizin için ne yapabilirim Bay Holmes? Lili by Neville St. kayboluşuyla ilgili olarak suçlanan şu dilenci Boone için geldim. Evet, buraya getirildi ve ileride yapılacak soruşturmalar için alıkoyuldu. Duymuştum. Hala burada mı? Hücrede. Hiç sorun çıkarıyor mu? Ha, hayır. Ama pis bir herif o. Pis mi? Evet. Ne kadar ellerini yıkaması için zorlasak da aldırış etmiyor. Hele bir de davası tamamlansın. ''Onu hapiste iyice yıkarlar. Halini görseniz bana hak verirdiniz. Onu görmeyi çok istiyorum. Öyle mi? Hallederiz. Şöyle gelin. Bavulunuzu burada bırakabilirsiniz.'' ''Hayır. Yanıma alsam daha iyi.'' ''Siz bilirsiniz. Böyle gelin lütfen.'' Bizi bir koridordan geçirerek sonundaki parmaklıklı kapıyı açtı, aşağı bir merdiven sarkıttı ve her iki yanında kapılar bulunan başka bir koridora soktu. ''Sağdan üçüncü kapı.'' dedi müfettiş. İşte burası. Sessizce kapının üstündeki bir bölmeyi açarak içeri baktı. ''Uyuyor.'' dedi. ''Bakın, rahatlıkla görebilirsiniz.'' İkimiz de parmaklıklardan içeri baktık. Yüzü bize dönük, yavaş ve ağırca nefes alarak uyuyordu. Orta boylu bir adamdı. Üstündeki eski püskü paltosuyla yatmıştı. Müfettişin dediği gibi son derece kirliydi. Ama yüzündeki kir, o korkunç çirkinliğini örtmeye yetmiyordu. Gözünün altından çenesine kadar inen yara izinin yarattığı büzülme ile üst dudağı bükülmüş, öndeki iki-üç dişini açıkta bırakmıştı. Çok parlak kızıl rengi saçları alnına ve gözlerine düşüyordu. ''Ne güzellik değil mi?'' dedi müfettiş. ''Gerçekten de bir banyoya ihtiyacı var.'' dedi Holmes. ''Bu aklıma gelmişti. Onun için yanımda gerekli aletleri de getirdim. Babulu açıp içinden büyük bir banyo süngeri çıkardığında şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum.'' ''Hehe <gülüyor> çok mu zipsiniz?'' dedi müfettiş. ''Şimdi eğer o kapıyı sessizce açma nezaketini gösterirseniz ona adama benzetebiliriz.'' He, ee, neden olmasın?'' dedi müfettiş. Bu sokağının hücreleri için hiç de iyi bir izlenim bırakmıyor değil mi?'' Anahtarı kilide sokarak kapıyı açtı ve bir sessizce hücreye girdik. Hüeyen adam hafifçe bir döndü ve derin uykusuna devam etti. Holmes, süngeri kovada ıslattıktan sonra mahkumun yüzüne sertçe sürdü. ''Tanıştırayım!'' diye bağırdı. ''Kent ilçesinden, by Neville St. Clair!'' Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Adamın yüzü, süngerin altında bir ağacın kabuğu gibi sıyrıldı. O kahverengilik gitmişti. O korkunç yara izi ve bükük dudakta. Son olarak kızıl saçlarda kalkınca, Ortaya soluk benizli, siyah saçlı, mahzun bakışlı bir adam çıktı. Gözlerini ovuşturarak uyku mahmurluğuyla çevresine bakındı. Sonra neler olduğunu fark edince bir çığlık kopardı ve kendini yatağa atarak yüzünü yastığa gömdü. ''Aman tanrım!'' diye bağırdı müfettiş. ''Kayıp adam değil mi bu? Fotoğrafından tanıdım!'' Mahkum kendini kaderine bırakan bir adam havasıyla dönerek ''Öyle olsun!'' dedi. ''Peki neyle suçlanıyorum?'' ''Bay Neville St. Clair'i öldürme.'' ''Yok canım, intihar olmadığı sürece sizi bununla suçlayamazlar.'' diyerek gülümsedim müfettiş. ''Tam 27 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir şey görmedim.'' ''Eğer ben Bay Neville St. Clair'sam...'' ''Hiçbir suçun işlenmediği apaçık ortada. Üstelik ben de kanuna aykırı bir şekilde alıkoyulmuş oluyorum.'' ''Suç değil ama büyük bir hata yapıldı.'' dedi Holmes. ''Karınıza güvenseydiniz daha iyi olurdu.'' ''Mesele karım değil, çocuklarım.'' diye inledi adam. ''Tanrı yardımcım olsun. Babalarından utanmalarını istemedim. Tanrım, ne büyük bir utanç. Ben şimdi ne yapacağım?'' Sherlock Holmes yanına oturarak elini omzuna attı. ''Eğer meseleyi çözmek için yasal yollara başvurursan.'' dedi. ''Olay herkes tarafından duyulur. Öte yandan... Eğer polis yetkililerine aleyhinde bir dava olmadığı konusunda ikna edebilirsen, kayıtlara geçmesine hiç gerek kalmaz. Müfettiş Brett Street, bize anlatacaklarınızı not alıp gerekli makamlara iletecektir. Böylece olay mahkemeye intikal etmez. Tanrı sizi korusun diye bağırdı adam heyecanla. Sırrımı çocuklarımı öğreneceğini hapis yatarım. Hatta idam edilirim daha iyi. Hikayemi ilk duyan kişiler sizsiniz. Babam Chesterfield'da okul müdürüydü ve ben de orada iyi bir eğitim aldım. Gençliğimde çok gezdim, sahneye çıktım ve sonunda Londra'daki bir akşam gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladım. Bir gün editörüm benden şehirde dilencilik üzerine bir yazı dizisi hazırlamamı istedi ve ben de görevi seve seve kabul ettim. İşte maceralarımın başlangıç noktası da bu oldu. Makalelerimi yazacak verileri ancak bir dilenci kılığına girerek bulabilirdim. Oyunculuk yaparken bütün makyaj hilelerini öğrenmiştim ve o zamanlar bu konuda bir numaraydım. Yüzümü boyadım ve kendime mümkün olduğunca zavallı gösterebilmek için bir güzel bir yara izi yaptım ve ten rengi bir bant kullanarak üst dudağımın bükülmesini sağladım. Sonra kızıl bir peruk ve uygun bir kılıkla görüntüyü tamamlayarak şehrin iş merkezlerinden birinde görünüşte kibri satıcılığı ama gerçekte dilencilik yapmaya başladım. Orada 7 saat durduktan sonra akşam eve döndüğümde paraları saydım ve hayretle 26 şilin 4 peni toplamış olduğunu gördüm. Mesele üzerinde fazla düşünmeden makalelerimi yazmaya devam ettim. Ama bir gün senedin kefili olduğum bir arkadaşım senedini ödemeyince üzerime 25 sterlinlik bir borç kaldı. Parayı nereden bulacağımı düşünürken aklıma bir fikir geldi. Alacaklılardan iki hafta mühlet istedim. Müdürümden de izin aldım ve bu zamanı kılık değiştirip şehirde dilencilik yaparak geçirdim. On gün içinde parayı toplamış ve borcumu ödemiştim. Yüzümü boyayıp şapkamı yere koyup oturarak bir günde toplayabileceğim parayı, ancak bir hafta boyunca köpek gibi çalışarak kazanabileceğim düşüncesi aklımdan çıkmıyordu. Gururumla para arasındaki uzun savaştan para galip çıktı ve ben muhabirliği bırakarak dilencilikte karar kıldım. Sadece tek bir adam biliyordu sırrımı. O da, Svendam sokağında, her sabah gidip sefil bir dilenci kılığında çıktığım ve akşamları geri dönerek eski beypendi kılığıma kavuştuğum dairenin sahibi. Laskar denen bu adama iyi para verdiğimden, sırrımı açığa çıkarmayacağına emindim. Bir süre sonra, önemli miktarlarda para topladığımı fark ettim. Londra sokaklarındaki her dilencinin yılda 700 sterlin kazanabileceğini sanmıyorum ki, benim yıllık ortalama gelirimden bile azdır. Ama benim makyaj ve oyunculuk yönündeki yeteneklerim zamanla şehirde tanınan bir tip olmamı sağladı. Her gün yüzlerce peni yağıyordu şapkama ve iki sterlinden az kazandığım gün işlerin kesat olduğunu düşünüyordum. Gün geçtikçe daha zengin ve daha hırslı oluyordum. Sonunda şehir dışında bir ev aldım ve evlendim. Kimsenin benim gerçek işim konusunda en ufak bir şüphesi yoktu. Sevgili karım, sadece şehirde bilişim olduğunu biliyordu. Ne yaptığımı hiç bilmiyordu. Geçen pazartesi mesaimi bitirmiş, afyon tekkesinin üstündeki dairemde elbiselerimi değiştirirken, pencereden dışarı baktığımda, korku ve hayretle karımın sokakta durmuş bana baktığını fark ettim. Şaşkınlıktan bir çığlık attım ve sonra yüzümü kapamaya çalıştım. Sırdaşım Laskar'a giderek içeriye girmek isteyenlere engel olmasını söyledim. Aşağıda karımın sesini duyuyordum. Ama yukarı çıkartmayacaklarını da biliyordum. Hızla elbiselerimi çıkarıp dilenci elbiselerimi giydim. Makyajımı yaptım ve peruğumu taktım. Beni bu makyajla karım bile tanıyamazdı. Ama sonra evi arayabileceklerini ve elbiselerin beni ele verebileceğini düşündüm. Pencereyi açarken sabah evde kestiğim elimin yarası açıldı. Sonra ceplerine bozuk paralar doldurduğum ceketimi kapıp pencereden dışarı fırlattım. Sırada diğer elbiseler de vardı. Ama o anda merdivenlerde polislerin sesini duydum ve vazgeçtim. Ve birkaç dakika sonra ben Neville St. Clair olarak değil de onun katili olarak tutuklanmıştım. Açıklayabileceğim başka bir şey var mı bilmiyorum. Mümkün olduğu kadar uzun sürece tanınmak istemediğim için yıkanmayı şiddetle reddettim. Karımın endişeleneceğini bildiğimden bir an polisler bize bakmazken gözümü Laskar'a verdim ve aceleyle ne yapması gerektiğini anlattım. Unut, karınızın eline daha dün ulaştı.'' dedi Holmes. ''Aman tanrım, ne zor bir hafta geçirmiştir kim bilir.'' ''Polis, bu laskarı sürekli izliyordu.'' dedi müfettiş Bradstreet. ''O yüzden mektubu fark edilmeden göndermesi zor olmuştur. Belki de denizci müşterilerinden birine vermiştir. O da göndermeyi unutmuştur.'' ''Öyle olmalı.'' dedi Holmes kafasını sallayarak. ''Buna hiç şüphem yok.'' Peki hiç dilencilik yüzünden polisle başınız derde girmedi mi? Birçok kez. Ama ödenen cezalar nedir ki? Burada bitmeli, dedi Brad Street. Eğer polis bu olayı örtbas edecekse, bu hibon meselesi kapanmalı. Bütün kalbimle yemin ediyorum ki, dediğiniz gibi olacak. Bu durumda olayı daha fazla deşmenin bir anlamı yok. Ama tekrar yakalanacak olursanız her şeyin ortaya çıkacağını aklınızdan çıkarmayın. Ve Bay Holmes, meseleyi açıklığa kavuşturduğunuz için size minnettarız. Bütün bunları nasıl başardığınızı öğrenmek isterdim. Bu sonuca, diye söze başladı dostum. Beş adet yastık üstünde oturup ard arda pipo içerek ulaştım. Watson, sanırım acele edersek Baker sokağında kahvaltı edebiliriz. Son.